9. Afet Şarkı ve Şiir Biz İhya'da Sema kitabında şarkının helal ve haram olanlarını açıkladık. O konuya tekrar dönmeyeceğiz. Şiir ise normal bir kelamdan ibarettir. Güzel olanı güzel, kötü olanı da kötü kabul edilmiştir. Ancak sadece şiirle uğraşmak uygun görülmemiştir. Bu konudaki hadis ve haberler. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Elbette sizden birinizin içinin irinle dolu olması, onun şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır. Meşruka şiir içindeki bir beyitten sordular. O bunu hoş görmedi. Niye hoş görmediği sorulunca, amel defterimde şiir bulunmasını istemem demiştir. Seleften birine şiir hakkında sordular. O da, onun yerine Allah Celle Celaluhu'yu zikret. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu'yu zikretmek şiirden daha hayırlıdır dedi. Özetle diyebiliriz ki içinde dinimizce hoş karşılanmayan şeyler olmadığı müddetçe şiir okumak ve yazmak haram değildir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şiirin bazısında hikmet vardır. Şiirden maksat ya övmek ya yermek ya da sevgiliyi methetmektir. Bunlara ise bazen yalan karışabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'li sahabelerden Hasan bin Sabit radıyallahu anh'a şiirle kafirleri yermesini emretmiştir. Şiirle övgüde bulunmak Övgüde aşırıya gitmek her ne kadar yalana girse de haram olan yalana girmez. Şairin şu sözünde olduğu gibi Öyle cömerttir ki elinde canından başka verebileceği bir şey kalmasa kuşkusuz onu da verirdi. Bundan dolayı kendisinden bir şey isteyen kişi Allah'tan korksun. Bu şiirde cömertliğin zirve noktası gösteriliyor. Şayet şiirde anlatılan kişi cömert değilse şair yalancı olur. Eğer cömertse yapılan mübalağa şiirin sanatındandır. Yoksa şair şiirdeki abartıya olduğu gibi inanılmasını kastetmiyor. Allah Resulü'nün huzurunda da pek çok şiir okunmuştur. Şayet incelense onlarda da abartılı ifadeler bulunabileceği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumalarını yasaklamamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatır. Bir gün Allah Resulü pabuçlarını dikiyordu. Ben de oturmuş yün eğiyordum. Baktım ki mübarek alınları terliyor. Terinin de nurdan damlalara dönüştüğünü görünce şaşa kaldım. Bunun üzerinde bana baktı ve neye şaşırdın diye sordu. Ben de ey Allah'ın mesulü sana baktım mübarek alının terliyor. Terler de nura dönüşüyor. Eğer Ebu Kebir el-Hüzeli seni görse söylediği şiire senin daha layık olduğunu anlardı dedim. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun söyledikleri nedir diye sorunca şöyle dedim. O şöyle söylerdi. O her türlü kusur ayıp ve hastalıklardan uzaktır. Onun yüz hatlarına baktığın zaman yağmur dolu bulutun şimşeği gibi ışık saçardı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elindekini bıraktı, kalktı, bana doğru yöneldi ve... İki kaşımın arasından öptü. Sonra da ey Ayşe Allah sana hayırlar versin. Beni öyle sevindirdin ki ben seni böyle sevindiremem buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn savaşından döndüğünde ganimetleri taksim ediyordu. Kalbini İslam'ı ısındırmak için Abbas bin Mirdas'a dört deve verilmesini emretti. Bunu azımsayan Abbas bir şiirle şikayetini dile getirdi. Şiirin sonu şöyledir. Bedir ve Habis hiçbir toplulukta mirdasa efendilik yapmış değillerdir. Ben bunlardan daha düşük biri de değilim. Bugün senin düşürdüğün hiçbir zaman yükselmez. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunun dilini kesin, istediğini verin de, daha fazla konuşmasın buyurdu. Ebu Bekir radiyallahu anh hemen adamın elinden tutup develerin yanına götürdü. Yüz deve seçip adama verdi. Adam çok memnun bir şekilde geri döndü. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şiir mi söylüyordun diye sorunca adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden özür dilemeye başladı ve anam babam sana feda olsun. ''Karıncanın gezinmesi gibi şiir de benim dilimde gezinir. Sonra karıncanın ısırması gibi beni ısırır. Kendimi şiir söylemekten alamıyorum.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek ''Deve inlemeyi bırakmadıkça Arap da şiiri bırakmaz.'' buyurdu.